Allahum salli ala sayyidina Muhammed wa ala alihi ve sellem. Efsalu salawatia ala ma'lumatik. Elhamdülillahi alladhi hadana le hada. Ve ma kunna lehtediya levla an hadanallah. Ve ma tawfiq ila't tisami illa billah. Laqad jaa'a rasul rabbina bil haqq. Sallu ala rasulina Muhammed. Salli ala tabibi qulubina Muhammed. Allahumma salli ala sayyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Salli ala şefii'i cunubina Muhammed. Allahumma salli ala sayyidina Muhammed wa ala alihi ve sahbihi. A'udü billahi eş-şemi'il alim min eş-şeytani'r-racim. Ve a'udü bike min meziati eş-şeyatin. La a'udü bike rabbi Bismillahirrahmanirrahim. Feyselunuke anil mahyid. Qul iza nfa'at tilun nisa' fil mahyid wala taqrabuuhunna hatta yatuhurun. Fa itha tatahharne fatuuhunna min haythu amarakum Allah. yuhibbu at-tawwabin yuhibbu at-tatahhirin. azim Allahu ma bil Qur'an azim mubarik lana alhamdulillah rabbil alamin. Estağfirullah el hayy el kayyum. Hassanatikum bil hayy el kayyum el lazı la emut ebede ve tefaat bila havli ve la bakıyorum da fırsat bulamadım tefsirdeydim. Onun için sizin dersinize şimdi baktık. 44. farza geldik değil mi? 54 farzdan 44. farz inşallah Rabbim amel etmeye muvaffak eylesin. Amin. Efendim radyolardan dinleyenler de e, şimdi canlı yayın yapıyoruz. Yani bizi içeride falan zannetmesinler. El sallayabiliriz. Buradayız inşallah. Allah ayırmasın. Allah muhafaza buyursun. Böyle bir şeyler uydurdular. Ve bu medya bir acayip oldu. Haberler tabi bir dosya varmış, emniyette dolu dosya var yani. Allah onlara da yardım etsin, Amin. onlara da hakkı buldursun, Amin. doğruyu anlatsın. Amin. Abi, onlar da ne yapacak? Vazifeli adamlar. E tabi bu hususta gizlilik kararı da alınmış. Bundan dolayı da tabi haklıdırlar. Bazı meseleleri çözmek için gizli olması gerekiyor. Bu gizli olunca çok laf çıkar. Çünkü oradan medyanın muhabirleri bilgi alamıyor. E, bilgi alamayınca atıyor. Başlıyor işte uyduruyor yani. E, böyle bir uydurmalar. Bizim de gözaltına alındığımızı bir uydurdular. E, bütün milleti üzüyorlar. Bunlara hem ben söylüyorum. Vel murcifune fil medine. Medine'de e, efendim Müslümanların huzurunu bozmak için e, ne diyorlar? spesiyületif mi ne bir şeyler diyorlar işte bu gavur laflarını şey yapmakta kullanmakta istemiyorum insanları üzecek haberler çıkarıyorlar bu üzecek haberler çıkarıyorlar Efendim neymiş bu sefer tabii bu haberler yayılıyor şimdi bütün Türkiye'nin her tarafından insanlar kadınlar erkekler medreceler talebeler halk bizi sevenler bu kadar milyonlarca insan var. Ya bunlar üzülüyorlar. Ee, efendim, bir başlıyorlar ağlama. Kimisi üzülüyor, telefonlar yağıyor. Yani bu kadar insanı üzmek e, efendim, yalan haber yayarak bunlar Allah Teala'nın bir e, vadi var biliyorsunuz. Bu hususta bunlar bu böyle yapanlar hakkında Leylem yente el munafikuna. Münafıklar vazgeçmezseler ve lezîne fî kulûbî meraz kalplerinde din hakkında şüphe hastalığı olanlar ve l-murcifûne fil medîne Medine'de böyle yalan yanlış haberler yayıp da Müslümanları korkutanlar işte İslam ordusu gitmiş e, harbe ya oradan bana bir haber geldi ordudakilerin hepsi ölmüş diyor mesela e, bu kadar gazinin mücahidinin ailesi çoluğu çocuğu Evet o zaman cep telefonu da yok e, herkes Vah, ölmüş tane diyor halbuki bir şey yok kazanmışlar ama nasıl olsa birkaç ayda o seriye, müfreze, yoldan dönüp gelene kadar bu kadar ad, insanı ağlatacak yani. Medine'deki bu kargaşa çıkaranlar, bir hoca efendi vardı eski hocalardan, efendi hazretlerine gelmişti. Bu gazeteciler bu Medine'deki mürciflere benziyor derdi. Öyle demişti. Şimdi daha yanlıyorum tabii. O zaman tam anlamamıştım ne demek. Vel mürcifûne Medine'ti. Medine'de bu yalan yanlış haberler çıkaranlar, yani, Müslümanları üzmek için. لَنُخْرِيَنَّكَ Seni onlara musallat edeceğiz. ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيَا Sonra Medine'de seninle birlikte oturamayacak hale gelecekler. مَلْعُونِينَ Lanete çarpılacaklar. اَيْنَمَا اَثُقِفُوا Her yerde yakalanacaklar. Kaçak duruma kendileri düşecekler. Perişan olacaklar. Bak, bu hususta ayetler vardır. Lütfen, basın yayın mensupları bu gibi konularda doğru bir haber yokken. E, rivayetlerle, uydurmalarla, palavralarla, ondan buydan duyduklarıyla hiç resmi bir açıklama olmaksızın, resmi bir bilgi, belge olmaksızın haber yaparlarsa hem emniyet güçlerini sıkıntıya sokarlar, hem vatandaşı üzerler, hem bizi zora sokarlar. Böylece bu kadar yalanın, palavranın bir lüzumu yoktur. Yani Allah hakkı meydana çıkarsın. Hakkı hak göstersin, batılı batıl göstersin. Emniyet güçlerine de, savcılıklara da Allah Teala muvaffakiyetler nasip etsin. Hakkı bulmak, suçlu, suçsuz kimse birbirinden ayırmayı Allah nasip etsin. Bir şeyden haberimiz yok tabi, çete, mete bir şeyler. Ne işimiz olur, ne alakamız olur, mankenler, bilmem neler, ne işimiz olur. Biz, efendim, hiç görmemişiz, tanımamışız yani. Bir kere normalde rastlamamışız. Böyle bir durumdan, hiç alakası yok tabi ama aşağıdan sonra haberi doğ doğruluyor. Yani, sonra Doğru haberi veriyor ama attığı manşet e berbat, çetelerin şeyhi diye manşet şey atmış sitenin birisi, çetelerin şeyhı Ben çetelerin şeyhi olsam senin gibileri çoktan oyardım <gülüyor> Ama bana vuran gidiyor kıran gidiyor, çalan gidiyor ırzıma dokunan gidiyor, Ben hani neler ettiler Bugüne kadar benim uğradığım zulüm şu memlekette pek kolay kolay nasip olmamıştır herkese Maddi manevi her şeylerimi soyucu çaldılar Kur'anlarıma kadar aldılar yazma Kur'an her şeyleri mi Ben hapse düştüğümde Talan ettiler ya beni Yanımda ajanlar yanımdakiler uzaktakiler e Ben kime ne yaptım Kimseye bir şey yapmadım ki ben Allah'a havale ederiz Allah yaparsa yapar O bizi alakadar etmez e Dedim ben biz beddua ederiz Kabe'ye gideriz Ondan sonra bir de bakar adam çarşaflı karı gitmiş Efendim televizyonda reklamlarda çıplak. Allah adamın karısına kızına vurdurur kendine, vurdurur malına. Ben Allah'a havale ederim. Bizim kimse şantaj, tehdit, hayatta yapmadığımız işler. Böyle bir şey yok bizde. Tabiatımız da şahit şey değil. Efendim ama böyle bir şeyler, haberler yapıyorlar, yazıyorlar. Yok şoförü içeri almış, koruması içeri almış. ya nereden uyduruyorsun bunu? Şoförüm benim. Burada adam Mustafa Çıtır adında. E şimdi beni o getirdi. Şoförüm dışarıda. Nereden uyduruyorsun bunları? Koruma koruma diye bir şey yok. Arkadaş iyi niyetle dedi ki hocam çok düşmanım var. Yani dünya çapında uluslararası şiasından, şusundan, busundan Mossad'ından, siyahininden yani çok düşmanımız vardır. Normal. Hakkı söyleyen düşman olması lazım. Düşman olmayan zaten. yacı sahtekar olur. Dolayısıyla sen yani korumaya sana birkaç tane efendim adam tutayım. Yani özel harekattan emekli polislerden falan ben de bir şey demedim, ben tanımıyorum yani. E dedim, buyur, tamam. Nasıl koruyacaklar? Buyursun, korusunlar. Siz de burada görüyordunuz. E ondan sonra ben bir şey yok. Sonra o arkadaşın biraz maddi durumu sıkıntı yok. Dedi, hocam ben ödeyemeyeceğim dedi. E benim de maddi durumum o kadar yok. Yani şu anda çok masrafım çok, çoluğum, çocuğum, gelenim, gidenim çok, çok kişi bakıyorum. E benim de şeylerim, teliflerimle ancak geçiniyoruz. E ben de fazladan para, benzin falan veremiyorum. Bu arkadaş da hayır sahibi, Allah razı olsun, yaptı birkaç ay, bir iyilik ama sonradan e tabi böyle olunca adama da bir şey demedim. E ben de keşke tutayım ama benim de maddi durum yetmeyince. E ne olacak korumasız kalırsan? E bu, geldi 46-47 yaşına, e hep korumasızdık. Bir şey olmadı, Aha, Olacaksa zaten olacağı çare yok, adam demiş. Hepsi hani şey işte, ya demişti de sana işte karşısına bir adam çıkarsa da e, silahını çekerse ne yaparsın? Demiş, ben de kelime-i şehadet çekerim. Ne yapayım yani? E şimdi, Allah'ın öldürülen kulu ol, öldüren kulu olma. Sahih hadisler okuyorum. Sizin birinizin evine girilse, taarruz edilse ve öldürülmek için iç savaşlarda, dış savaş buna benzemez. Dış savaş ne demek? Yunan işgalidir, Rus işgalidir gibi olaylarda, e, tabii nasıl ki kurtuluş savaşı verilmiş, e, efendim, müdafalar yapılmış, o gerekir. Çünkü kafire karşı, kafiri düşmana karşı, değil mi? Bir vatana, millete saldırı olursa ona ne yapılmaz? Göz yumma, yummak yoktur. Orada seferberlik ilan edilir. Artık herkes eli sülah tutan hem dahil olur bu meseleye. Ama iç savaş çıkarsa, iç savaş ne demek? Müslüman Müslümana birbirine kırıyor, vuruyor. Böyle durumlar oldu. Böyle savaşlar tarihte çok yaşandı. Allah vatanımızı muhafaza etsin. İç savaştan, dış savaşta muhafaza etsin. Eğer sizin birinizin evine girilirse, yani iç savaşlarda, biliyorsunuz Medine'de oldu, Hacca Zalim'in orduları, e, efendim, Yezid'in adamları, e, emevilen adamları, Medine kaç defa e, talan edildi, on binlerce alim, veli, sahabeden kişiler şehit edildi, Harre şehitleri var. Böyle şeyler oldu. 13'ün için Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem önceden haber verdi bunları. Sizin birinizin evine girilse üstüne yani Hz. Osman Efendimiz şehit edildi. Kur'an'ın başında Hz. Ömer Efendimiz e şehit edildi. Mihrap'ta Ali Efendimiz sabah namazı yolunda. Ne yapsın? Feleyekün ke hayri ibnei Adem'e. Adem'in iki oğlunun en hayırlısının yaptığını yapsın. Adem'in iki oğlu kim? Habil ile Kabil. Kabil aleyhisselam büyük insan. Kabil aleyhille katil. Şimdi burada Kabil ona saldırdığı zaman laktulen neke seni öldüreceğim dediği zaman dünyanın başını söylüyoruz bin nehrcesen evvel yedi bin senelik iş seni öldüreceğim dediği zaman Kabil e, aleyhisselamın cevabı ne oldu? Yen besat teyle ye dekeli taktuleni sen elini bana beni öldüresin diye uzatırsan bir اَنَا بِبَاسِطِنْ يَدِيَيْ لَيْكَ لَيَكْتُولَكِ Ben seni öldüreyim diye sana el uzatmayacağım. اِنِّيَ خَافُ اللّٰهَ رَبَّ Ben alemden Rabbi olan Allah'tan korkuyorum. Bizi bil, bilsinler ki biz Allah'tan korkan insanlarız. Biz Allah'tan korktuğumuz için asla hiçbir insana tehdit, şantaj, bir insana efendim işte böyle, zaten biz tehditlere maruz kaldık, biz şantajlara maruz kaldık. Biz kimseye böyle bir şey yapmamız bir Müslüman olarak düşünülebilir miydi? Asla, haram. Adam seni öldürmeye karşı sen onu öldüremiyorsun. Yani iç savaş iç Müslüman kardeşin hakkında konuşuyorum. İniürü döntebu ve bizmi ve ki Ben diyor istiyorum ki benim günahımı da yüklen, kendi günahını zaten yüklenmişsin. Git cehennemi boyla. Delgecize az zahimin. Zalimlerin cezası ateştir. İşte diyor sizin birinizin üzerine saldırılırsa Adem'in iki oğlunun hayırlısı gibi yapsın. Bundan dolayı biz bu talimatlarla, bu vasiyetlerle, bu nasihatlerle yetişmiş, yetiştirilmiş, vaaz etmiş, nasihat etmiş, topluma bu kadar 30 küsür senedir bunları anlatmış bir insan olarak. Ne alakamız ol çetelerle? Ama işte seni bir ziyarete gelir, Efendim sohbete gelir. Değil mi? Yolda görür. Yanına gelip fetva sorar, bir şey olur. Ha bu, biz herkese açığız. Bizim kapımız hak kapısıdır. Bize gelen gidene biz Allah için hizmet etmekle mükellefiz. Kimseye içki içiyorsun, kumar oynuyorsun, zina etmişsin. Efendim şunu yaptın, bunu yaptın, sicilin bozuk, sabık al, efendim. bizim bunu deme şansımız ve hakkımız yoktur. Zaten suçlu olanı devlet bulur, yakalar, kodese tıkar. E dışarıda gezen, sizin de bizim de anladığımıza göre şu anda dışarıda serbest gezenler nedir? Suçsuz ki dışarıda geziyor. Yani genel olarak anlayışımız budur. Ama adam kaçaktır, maçaktır onu biz e, bilemeyiz biz. Gebete bilmem ne, bir şeye bakmıyoruz ki. Şimdi buradan, kapıdan giderek adam gebete mi bakıyoruz biz? Ha, bak, üzerine silah mı var, bıçak mı var ona bakılabilir. Çünkü camide kaç tane hocamızı şehit ettiler. E, dolayısıyla bu normal. Bunu hepiniz de normal karşılıyorsunuz değil mi? Evet. Kimse de bundan bir zorlanan duymadım yani. Bu ayrı bir şey. Efendim ama öbür türlü adam gelmiş de sabıkalıymış da eskiden şuymuş buymuş. Biz bunları e, bilemeyiz. Bundan dolayı bizim bu işte alakamız olmaz. Allah da muhafaza buyursun. Celleşah. Şimdi e, koruma denilen de işte 5-6 ay e, evvel bu son korumalar ikisi değil de çok davranıyor. 5-6 ay evvel ee, yanımızdan ayrılan bir arkadaş onunla da zaten 4-5 aydır falan da hiç görüştüğümüz de olmadı yani zaten bu takipler de 5 aylık falanmış e ben de bunu bilmiyorum ki kimin ne yaptığını yani burada geliyor adam sohbette duruyor çıkmış ne yapmış kimle konuşmuş kim şantaj etmiş ben bunları bilmem mümkün değildir ama koruma denince de şu andaki kaç aylardır yanımızda olan biri değil şoför deyince de şoförümüz dışarıda e dolayısıyla haberler e, bu noktada asılsız oluyor ama Allah Teala hayra tebdil etsin, hayra teavül etsin. Allah zulmen, e, haksız yere, e, içeride nezarette kalanlar varsa helâs etsin. Amin. Suçlu olanlar varsa suçlarının Rabbi meydana çıkarsın, e, cezalan alanı tensip buyursun, takdir etsin. Biz efendim, burada e, güvenmek durumundayız. Yani güvenmek durumunda İnşallah emniyet olsun, savcılıklar olsun, ee, zulüm yapmaktan inşallah uzak dururlar. Yanlış karar veremezler inşallah. Esas mesele onlara da yanlış bilgiler gelmiş olması. Çünkü yanlış bilgiden yanlış sonuca gidiliyor. Allah onlara en doğru neyse onu anlayacak bilgileri Rabbim önlerine sunsun, hazırlasın göndersin allah Teala. Meydana çıkarsın. Amin. Bizim duamız bunlara onun için, ha mesele nedir onu da bilmiyoruz. Neden? Kapalılık ve gizlilik e, şeyi de esas olduğu için bundan e, bir şey bize de e, sızmış olmuyor. Yani mevzu nedir? O da tam anlaşılmış. E, kenarından köşesinden haberler geliyor. O da gazete haberler işte. Onlar da yalan oluyor çoğu. Onun için Allah Teala ve tekaddes Hazretleri efendim Müslümanları üzecek haberler çıkaranları ıslah eylesin. Hidayet eylesin. Amin. Geldik dersimize. 44. farz 54 farzdan neymiş? Hayız halinde bulunan hanıma yaklaşmamak. Bu da çok önemli bir farz. Maalesef insanlar burada Müslümanlardan bu işte yanlış yapanlar var. Ve bu harama düşenler var. Bu farzı terk edenler var. Allah Tövbe nasıbe eylesin Tövbe nasıbe beylesin, Hayızken ilişkiyle e, Makattan Ters ilişki dediğimiz ilişki bunlar Çok büyük iki haramdır Ama maalesef Böyle tabi ki insan nefis şeytan e, Kıskacı arasında Zor durumdadır e, Harama düşenler olmaktadır Zaten kafirler hakkında Bunlar haram haram yoktur Bu haramlar müslümanlar hakkındadır Farzlar inananlar hakkındadır Allah Teala sabır versin. Yani insan kanaatkar olması lazım. Sabırlı olması lazım. Zaten Allah Teala bunu çok uzun bir zaman yapmadı. Yani en azı üç gündür. En fazlası on gündür. Hanefi mezhebine göre. Konuştuklarımız Hanefi mezhebine göredir. Değişik rivayetler görürseniz. Ben Hanefi'ye göre konuşuyorum. En azı üçdür. Yani üçten aşağı olsa özür kanıdır. Namaza, oruca mani değildir. Cima mani değildir. On günü geçerse doğumda demiyorum. Doğumda 40 güne kadar gider. Doğumda nifastır. Lohsalığı demiyorum ama hayız olan 10 günü de geçerse yine ne olur? Özür sayılır. Yani namaza, oruca da manilik kalkar. Ama üçlen 10 arasında bir gün her ay işte ki adet adet deniyor buna. Adet niye deniyor? Türkçe i̇şte Türkçede de A Arapçadır ama Türkçeleşmiş. Adet yani devamlı olan, tekrarlanan şeylere adet derler. Tekrarlanan niye? Her ay tekrarlandığı için. Her ay tekrarlandığı için e, adettir. Hava annemizin şeyinden de bir vaat gördüm. E, yani bu ağaçtan yeme meselesinde e, bir de cennette ağaçtan yemenin de sebebi o oldu. E, Adem Aleyhisselam'a gitti dedi. E, şeytan ona tabii şeytanım demedi. Böyle bir kılıkta geldi. Yılanın içine girmiş falan. Ya e, Ondan sonra işte ben sizin iyiliğinizi istiyorum. Şudur budur. E, buradan çıkmamanız için, ebedi kalmanız şu ağaçtan yiyenin, e, bize yasak edildi bu ama işte siz bilmiyorsunuz yasak edilmesinin sebebi e, burada ebedi kalmayacaksınız. Öleceksiniz falan. Çıkacaksınız buradan onun için. Çünkü yiyen ebedi kalıyor burada. E, o bakımdan yeseniz iyi olur falan. Yok biz emir tutacağız, yasaktan kaçacağız derken yahu cennette bile babamıza bak ne iş ettiler ya. Cennette ya. Bize şimdi bu kadar insan şeytanı, cin şeytanı, efendim, dünyanın kavru her türlü e, fırsat ellerinde imkanlarla bize saldırıyor. Bizim şimdi günah yapmamamız ne kadar zor. Hiçbir cennet gibi yerde gitti hataya düşüldü. Acayip iş ya. Ama şimdi işte pek dinlememek lazım. Şimdi şeytanı orada mesela ne diyorsun sen? Size iyilik düşünüyorum. Neyle düşünüyorsun? Bu açtan ye. Allah bize dedi mi? Şimdi sen nasıl iyilik düşünüyorsun bize? Eşdebede i̇şte kalmanız için. E o zaman hani ya kalmayayım ebedi canım. Allah ne dese onu yapacağım şeklinde bir düşünce tabi. Orada bir muhakeme meselesi. Hava annemiz de çok zorladı zaten. Ne olur ya, ne olur ya. Yani ya bu yüzden Adem Aleyhisselam'ın zellesi diyelim, Adem Aleyhisselam günahkar değildi haşa ama bu zellenin Adem Aleyhisselam'ın zellesinin tabi sebebi hanımı olmuştur, havaannemiz olmuştur, o da Aleyhisselam başımızın üstü, anamız, bütün, bütün peygamberlerin anası o. Ama orada da bir şey var, sebep var onları da meşrulaştıran o da nedir? ''Ve kâsemehumâ'' Şeytan yemin etti ki ''İnniylekümâ lemnennâ suhîn'' ''Vallahi billah, ben sizin iyiliğinizi istiyorum.'' diye. Yani. Adem aleyhisselam da havaannemiz düşünüyorlar ki, hiç bilmiyorlar ki Allah adına yalan yemin edilemez, biliyorlar. Şimdi o bilgiden dolayı işte, bilgi eksikliği Allah adına ki yemin etti, yalan da edilemez. Yani etmesi mümkün olmaz yani, ettirilmez gibi bildikleri için e bu da böyle edebildiyse, halbuki Allah imtihan gereği adama yalan yemin, yalan konuşma, iftira atma izni veriyor, imtihan gereği. İşte onu bilmediklerinden yemin ettiğine kandılar. Fedele ama bir gurur. Aldattı onları indirdi aşağı. Avretleri açıldı şudur, i̇şte incir yapraklarını koydular falan. Uzun bir kısa. Şimdi. O zaman Rabbimiz tabi havaannemize böyle bazı kitaplarda gördüm. Seni de e, Adem'in kızlarını da böyle o vakit hayız gördü, kan gördü. Kan görünce şaşırdı kaldı. Bu nedir dedi? Deyince işte bu senedir bir derstir. E, Allah'a karşı e, şeytanı dinlemenin e, neye patladığını, faturanın nereye kesildiğini, nereye çıktığını hatırlatıcı bir İbretlik bir derstir. sana da Adem'in kızlarına da böyle her ay göreceksin. Sen de kızlarında böyle bir rivayet de gördüm. Bunun hikmetini de bazı şeylerde, televizyonlarda, bir yerlerde de sordular. Tam da vakit olup da diyemedim. E, bazı eserlerde var bu yani Arapça müteber eserlerde var. Allah Alem, tabi ayet hadis e, olmayan noktalarda rivayetler konuşur yani. Bu Kadınlara bir e, tabii ki e, şimdi kadın ders benim suçum ne? E, tabii orada senin şahsi bir suçun olması e, bakımından değil. Ama velakin Allah Teala havanın kızlarına e, ne yaptı Aleyhisselam? Böyle bir illet verdi. Tabii bunun hikmeti de var mı? Var. Vücuda faydaları da var mı? Var. Mesela biz erkekler hacımat, hicamet diyelim. Kan aldırmak nedir? Çok kuvvetli sünnettir yani. Bak başımdan geçen ayları aldırdım. Bir ay olmadı. E tabi vücudum şeker hastası olduğum için her taraf yaram kapanmıyor bakımından. İşte eskiden 7-8 yerden birden aldırıyordum. E şimdi sadece başım çabuk kapanıyor yaram. Diğer vücudum kapanmaz diye. işte onu aldıramıyor biraz. Ama sünnet yerini bozsun. İlla aldırıyorum. Efendim sihirleri bozar, büyüğü bozar. Özellikle büyü olduğunu şeyden adam, kırk tane cinciye, büyücüye gitmeye bir lüzum. Yok, hemen başından kan aldırsın, otomatik sihirler bozulur. Efendim, ee, zehirlere karşı faydası var. E, işte felce karşı faydası var. Özellikle beyin kanamasına çok faydası var. Beyne işte, e, hafızaya faydası var. Yani sünneti seneye, kıymetli bir sünnettir. Ha kadınlarda mesela her ay bu kan... Dışarı atılması hasebiyle Onlarda daha da bir e, Ne oluyor? Kolaylık, hafiflik oluyor onlara Yani vücuttaki Atıkların e, ihracı bakımından Bilmiyorum yaş ortalamasına da bakarsanız Kadınlar mı çok yaşıyor, erkekler mi? He? Değil mi? Kadınlar daha çok yaşıyor mesela Yani allah Teala kimseye bir zarar vermez. Öyle biraz bir illet bir şey verir ama onda da onun dünyada da göreceği fayda çıkar. Arkasından mesela çünkü bu kan e, içeride birikim e, insanı tıkatıyor damarları her yerleri. Felçler çoğu kere bundan oluyor. Onun için kanın atılması faydalı bir şeydir. Şimdi burada e, ayet-i kerime e, Bakara suresinin 222. ayet-i kerimesi Kur'an-ı Kerim'de bu hususta e, bize beyan veriyor. Ve eselûneke, Habibim sana soruyorlar. Anil mehîz Hayızdan soruyorlar. Bu, kim soruyor bunu şimdi? Bakalım, mevzuyu anlamak için. Ahmed ibn Hanbel, Abdü Humeyd ve Darimi ve Müslim ve Ebu Davud ve Tirmizi ve Nesai ve İbn-i Maceb, Ebu Ya'la ve İbn-i Münzir ve İbn-i Ebi Hatim Nehhas, İbn-i Hibban, Beyhekî Kaç tane saydık şimdi? oğlu Bunlar ne bunlar? Raif amcanın dediği gibi sabah kahvaltı tabii yeniyor öğlen yemen de Bunlar ne bunlar? Ha, hadislerin ilk kaynaklarına bunlar. Muhaddisler. Anladın mı şimdi? Birkaç tanesini tanıyorsunuz. Tirmizi, Ebu Davud falan çok meşhur da bazı mesela bazıları tanımıyoruz. İbni Münzir'i duymamışsınız belki. İbni Ebi Ati mi duymamışsınız? İbni Hibban da çok önemli değil. Bütün bu kaynaklarca Ahmet İbn-i en başa almış. Yahudiler bir kadın hayız olduğu zaman kadını evden çıkartırlardı. Yani dışarı yani. Kaç gün hayız kaldı? Bazısı on gün sürer. Değil mi? On gün doldu mu artık kan devam etse de tam temizdir. Yıkanır tamam. Ama on güne kadar tam beyazlık görülene kadar ne olur? Hayır sayılır. 10 güne kadar payılır. E benim devamlı adetim 6'dır, 7'dir. Ha şimdi uzandı. E uzadı ama ona kadar hayır sayacağız. Ondan sonra özür sayabiliriz. İmam-ı Azam Efendimiz ders okuturken bir kadın geldi. Halaka böyle ders vardı. Tabi camili, geniş cami böyle dolu değil de. Kadın boş yani. Geldi yanaştı derse. E, imamı ı e, Azam Efendimiz'e böyle şöyle bir elma fırlattı, şeye doğru, elmada pembe beyaz bir elma yani. Böyle oluyor ya, amazsa elmaları böyle pembemsi, koyu kırmızı değil de, alaçalı. Böyle talebeler baktı falan, Al, talebe derken de, İmame Ebi Yusuflar, İmam Muhammedler falan yani İmamız'ı falan, talebe öyle, benim gibi falan değil. Ondan sonra attı şeye elmayı, onları Allah Allah, kadın yani herhalde... Bir de, Hoca efendi yeçin diye mi attı falan? Ama yani ayıp ya. Böyle atılır mı ya falan? Bunlar ne düşünüyorlar? İmam Hazretleri bizim açtı. Elmayı a, ortadan kırdı. O elmayı ortadan kırmak da güç ister ha. Öyle ben ben yapamam mesela. Onu böyle bir açtı. Ondan sonra attık adına geri. Adetler dediler. Bir mesele var. İmam Hazrem niye attı adına geri? Hadi kadın edebip de muhalefet etti. O imamıza etmez? İşte dedi Efendi Hazretleri işte Ey imamımız falan. Buyurun. Ne iyi oldu dedi. Bir şey anlamadık. Hiç. Dedi ki kadın bana renkli elma attı dedi. Böyle bir tarafı elmanın pembe, bir tarafı alacalı beyaz. Yani kadın soruyor ki e, hayızdan temizlenmek için tam e, bitmesi içinde e, böyle mesela e, alacalı olursa, beyaz da olursa ama arada da bir pembemsi de bir şey gelirse falan bunun durumu nedir? Ben de açtım içine attım dedi. İçi gibi beyaz olmadıkça devam hayırdır. Yani o zaman kadınları da şimdiki müftülerden daha şey ya <gülüyor> akıllı yani. <gülüyor> şimdiki müftüler falan dediğim gibi müftünün itibarı var. Biliyor musun? Onun için ben zaten diplomam falan yok ki ben hiç adam sınıfından değilim. Gayri resmi bir durumdayım. Onun için falan misal veriyorum yani. Yani en yeteneklileri konuşuyorum ben. Ben zaten beceriksizim bilin ben. Kendimi misal vermemek için. Yoksa hakaretçi, iftira makamını. Bir müftü yanlış fetva verirse onu reddiye yaparız. Ama o makam saygıdeğer bir makamdır. Allah becermelerini onlara da nasip etsin. Hal böyle olunca efendim demek ki Yahudiler ne yapıyormuşlar? Kadını evden dışarı diyelim ki 10 gün sürdü. Kadın dışarıda. Ya sıcak var, soğuk var. Ne olacak? Yemeği almazlar. Kendi tek yiyecek. Sofraya gelemez. Bir şey içerken çaymay may içemez. Ev, evin içinde yatamaz. Duramaz. Bunun üzerine e, Sahabe-i Kiram'dan da bazıları Hüseyin İbni Hudayr, Abbad İbni Bişir, Radıyallahu anhüma. Bunu öğrendiler. Bu hususta da İslamiyet'te e, o zamana kadar bir şey hep böyle madde madde geliyor konular. Soruldukça cevap veriliyor. Onun 23 23 senede tamamlanmasının hikmeti. Hadiselere göre, sorulara, cevaplara göre. E dediler, ya Resulallah bu Yahudi hani, kitap e, olmaları hasebiyle Tevrat'tan falan şuradan buradan değiştirdikleri de var ama işte Allah'tan gelme kalan Doğrular da var. İçi karışmış yani. Karıştığı için bunlar böyle bir şey dediler. Kehudilerden işittik. Ee, biz bunları evde tutalım mı tutmayalım mı gibi. Tabi bilmediği için ne yapacak? Sormak durumunda. Bilmemenin şifası sormaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzü bir değişti. Böyle bir e, yüzü değişince bu sahabeler diyorlar ki bize kızdı zannet. Ama biz de yani Yahudilere uyalım masada değil de hükmü yani anlamak istedik. Tabi artık niye kızdı tabi? Yahudilerin yaptığına kızmış olabilir falan. Veya onlara niye sordunuz? Niye dinlediniz? İşte demin onu diyorum. Şimdi siz bu İslami e, açık oturumlar Veyahut e, Bazı ilahiyatçı hocalardan ve olmaya da bilir. Bazı edebiyatçılar da çıkmaya başladı şimdi. Müzemmem gibi. Şimdi bunlar çıkıyorlar. Siz de bunlara dinleme merak ediyorsunuz. Niye? E bizim hoca hep böyle diyor. Bakalım bu ne diyecek? Ya Bana inanıyorsan dinle beni. Şimdi bana inanmıyorsan hiç dinleme beni. İnanıyorsan biz sana hakkı doğru söylüyoruz. İlim almak güzeldir. Belki benim demediğim bir konu başka hoca der. Başka hoca der ama burada ehli sünnet olduğu belirli olan hocalar var. Onları dinle ama adamın eriştiği olmadığı belli. Hal böyleyken e, hala bitirindi bakalım. Ondan sonra bir şube giriyor içine. Hadi bu niye böyle? Bana da başka Delil sorma. Veya o illet sorma, hikmet sorma. Senin illet ve hikmet arama hakkın yok ki. Müslümanlıkta gayba iman var ve e, ölünün cenazenin e, yıkayana teslimiyeti gibi taat var İslamiyet'te. İslamette faiz niye haram diye soru sorma hakkı vermemiş Allah bize. Hikmetini anlamaya çalışırız. Ama ben bunun hikmetini anlayamadım. Altın takmak erkeklere haram. Niçin haram? Tamam şimdi bir hikmetler var bildiğimiz konuşulan. Diyelim bir hikmet söylenmemiş Hatta hadiste bir hikmet söylenmemiş, söylememiş Madem öyle ben takarım. Ya takarsın da sana da takarlar. <gülüyor> Melekler duruyor sopayinde sana. Sen takar, gel bakalım aşağıya, niye aram yaptın? Hikmetini anlayamadığımdan, böyle bir din göndermedik ki sana, taşlı pirinç gibi ayıkla taşını. İtaat edeceksin. E, gayba iman ne demek? Görülme, görmediğine inanacaksın. Görmediğine inanacaksın. Şimdi bilim adamları, işte göya bu astroloji ile uğraşanlar bir şey. Yeni bir gezegen keşfetmişler. Işık ışık hızıyla 600 yılda mı gidiliyor ne? 600 saat mi? Ama atıyorlar neyse bir şey demeyeyim bir şey 600 yıllık şeyi sen nasıl gördün senin teleskop oraya gider mi ya şimdi ben biraz Kafası çalışır benim benim kafa biraz çalışır o 600 yıllık ışık hızı Sen nasıl gördün? <gülüyor> ya mantık yok ya Hani evliya olsan görürsün bir şey değil mi? Miraca çıkarsın falan görürsün ben bir şey değil mi? Nereden gördün onu? O demek ki 600 yıllık değil, öbür gezegenlerin civarında, görülme mesafesinde. Yoksa bunu bu zamana kadar görmüyordun da şimdi niye gördün? Ha belki yeni belirdi. E yeni belirmiş olabilir ama o kadar yüz yıllık başka gezegen görüyor musun? O zaman onu sorarım sana. O kadar yüz yılda ışık hızıyla uzakta olan bir şey başka görebiliyorsan, Zaten görüyorduysan sen tamam bir şey. O yeni belirebilir. Evvelce gözükmez, ışıksızdır, Birden parlar, görünür. Ona bir şey dememem. Ama sen en fazla hangi kaç yüzyıllık mesafeyi görüyordun? Ben bunu bilmiyorum ya. Yani. Bunu bir inceleyin. Bana da bir yazıyla gönderirsen haftaya olur. Bugüne kadar 200 yılı görüyordun. E nereden keşfin mi açıldı şimdi? 600 yıla çıktın birden. Işık hızı ne demek ya? Yıl ne demek? Neyse. Allah'ın mülkü geniş. Ben Bursa sohbetinde dinlediniz mi? Aşureyi. Anlatılacak, radyo vermiş. E neden anlattım size? Kürsüden, kürsünün yerinden, arşın yerinden, aradaki neler neler neler. E Allah'ın mülkünde Celle, Celle Sonsuz. Ama sen 600 yıl ışık ızıyla da bulsan onu, yine nedir o? Birinci kat semanın altındadır ki sen görebildin. <gülüyor> Birincinin altındadır ki sen görebildin. E şimdi bize göre bu gezegen gayıp mı? gayip yani şu anda biz biz görmedik. Şimdi bunlar dediler, hem de tam dünyaya benziyormuş. Ulan gördün anladık da nasıl benzettin ya? <gülüyor> Suyu da varmış, havası da varmış, az daha tuhal gaz da var diyecekler. Gidelim oraya yarın, otobüste kalkabilir. Neyse, uyduruyorlar, kaydırıyorlar. Biz de yolda yürüyemiyoruz, buradan mezarlığa nasıl gideceğiz ölünce falan, onu düşünüyoruz yani. Ne giden gitsin fark etmez. Ama şimdi bütün millet inandı mı buna? İnandı. E inanılabilir mi? İnansan da olur Allah'ın mülkünün büyüklüğüne iman etmiş olursun. İnanmasan da ayet hadis değil gavur olmazsın. ehl sünnetten de çıkmazsın. İnananla mühim değil bir haber yani. Ama ve lakin şimdi yalana ihtimali olan yalan konuşmaları kuvvetle muhtemel olan hem de dinsiz donsuzdur bunların ekserisi. Bunu bulanlar pek bile Müslüman olduğuna tahmin etmiyorum. Şahitliği muteber değil. Adam sokakta başı açık gezerin şahitliği muteber değil. Müslümanlarda bile şahitliği muteber olmayan dolu var. E ne nerede şahitliği muteber olacak? E ben gördüm diyor. Daha önce inanmak zorunda değil işte. Ama millet inanıyor mu inanmıyor? İnanıyor. E allah Teala... Ahiret var dediği zaman, cennet cehennem var dediği zaman, bu haram dediği zaman, Habibi bunu bildirdiği zaman, buna ahirette azabı var dediği zaman, buna niye inanmıyorsun ya? Hikmetini anlayamadım, bunu efendim onun için yok sayıyorum. Nasıl yok sayarsın sen Ama seni yok saymayacaklar. Seni var olarak izliyorlar. Gözaltı meselesi var ya, gözaltına alıyorlar hani adam Gözaltı. Herkes bilsin ki herkes gözaltında. Zaten dışarıdaki bir şey yok ki. Herkes göz altında. Dinliyorlar, şunu yapıyorlar. Cihazlar, mihazlar, masraflar. Adamların sesini, şu sunu, bu sunu. 70 bin kişi dinliyorlarmış. Yetmiş bin kişiyle de on kişiden konuşan hesap etsen al. Herkes dinleniyor mesela. E dinliyorlar, dinliyorlar. Yani suç örgütlerini bazı buluyorlar, çökertiyorlar, ona faydalı oluyor. Ama böyle haksız dinlemeler yaparlarsa, belayı bulurlar. O kendilerinin suçları, günahları. Ama izinli olursa kanunen, suç örgüt, bu bomba patlatacak bir şey, bu adam izlenmesi lazım yani. O tabi izlenilir, dinlenebilir. Ama şimdi, dinlenildiğini bilen adam nasıl konuşuyor? Dikkatli konuşuyor, arasına bir koy veriyor ama. Arasına bir koy veriyor ama yine de dikkatli konuşuyor. E Allah'ın dinlediğini biliyor, Ha babam, her şey konuşuyor. Birinin gözetlediğini bilse, çekiniyor. Allah gördüğü yerde her şey yapıyor. İman çok zayıf. Onun için, burada her şeyde hikmet ve illet aranmaz. Vardır ama, bildirilmemiş olabilir. Bildirilmiş olabilir, o kaynağa sen ulaşamamışsındır. O halde bizi bağlayan nedir? Kur'an ve sünnet, icma ümmet, kıyası fukadır. Şeriatımızın delilleri dörttür. İşte ama sen şimdi bunun dışında onu da dinleyeyim, bunu da dinleyeyim dediğin zaman hava anamızın şeytanı bir dinleyeyim seni bakayım demesine benzer. Cennette bile olsan kayar ayağın. Ehli sünnet oldu, tescillenmemiş adam dinlenmez. Bir zehirli ok girer içine. Bir şüphe girer. İşte o merakların sonu o dinlemelerin sonu çok insan el sünnetten çıkmıştır şu gün. Şu anda biz onlara hala ne yapamıyoruz? Bu kadar cevap, reddiye bilgi verdiğimiz halde adamları geri döndüremiyoruz. Dinlememek lazım. Şimdi Yaşar Nur mesela bu haiz meselesinde Der, yahu der bu kadar haram, bu kadar günah derler diyor şimdi. Derler, ondan sonra da Yaptıysan bu işi ne olacak cezası? Bir dinar sadaka derler diyor. Bu kitaplar diyor. Lan kitaplar, kitaplar demiyor ki bunu şimdi birazdan okuyacağım. Efendim, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bak bak bak şimdi, Emevi fıkhı. Tutturmuş bir şimdik. Emevi, Emevi, Emevi. Emevi ne ya? Din Emevi dini olur mu? Abbasi dini olur mu? Osmanlı dini olur mu ya? Din Allah'ın dinidir ya. Emevi din. Aşinlik sana kaynaklanır. İbn-i Ebi Şeybe, Bukhari'nin hocası, Ahmet İbn-i Hanbel, hoca müçtehid, Abdübni Ümey, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, Beyakı, Ebu Hureyra, Allah'a tanrım adı. Mesela dur bakalım, İbn-i Ebi Şeybe, Ahmed, Ebu Davud, üstteki kaynağı okumuşum da, alttaki de aynı biraz. İbn-i Ebi Şeybe, Ahmet-i Hanbel, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, i̇bn Mace, hakim, sahih demiş, Beyhakî, İbn-i Abbas tanrım ediyor. Evet. Hay ibn Abbas'tan geliyor. Peki İbn Abbas Resulullah'a iftira eder mi? Etmez. Ama e, Tirmizi'de ama de şimdi İbn Abbas'ın sözü olarak evet. Ne oldu? Ebu Davud İbn Abbas'ın Resulullah'tan naklettiğinde söylüyor. Tirmizi İbn Abbas'ın Nebi sallallahu aleyhi ve senden dediğini söylüyor. Eğer e, kanamalı dönemindeyse bir dinar, e, sonuna yakınsa yarım dinar Falan, dolu bir rivayet var. Şimdi fıkıh olarak onu demiyorum, şimdi dinar da nedir? Bir adam geldi, ya Resulallah işte, hayırken hanımımla ilişkiye girdim, ne yapacağım? Köle azad dedi. Köle azad, aspara dedi ki, dinar deyince sen de zannediyorsun bir kuruş. Köle azad, köle azad, kölenin kıymeti o zaman bir dinardı. E bir köle, köle de az para bir şey değildir, bir dinarın, yani oradan anlıyoruz ki dinar dediğin zaman öyle beş kuruş, on kuruş değil. Büyük bir meblağ. Bir köle azadı ne demek? Hal böyle olunca, şimdi ona Emevi fıkkı bilmem şu bilmem ya bunun haramlığı sabit. Ayetle ama adamın başına geldi. İyi o zaman ben bir dinar vereyim, ikide bir bu işi yapayım. Sana kim dedi böyle yap? Anlama lakin adamın başına geldi. Tevbe ediyor, bazı günahlarda tevbe edeceksin sade. Allah'la aranda daha bir şey yok, paralık bir şey yok deniyor. Bazı günahlarda da ne deniyor? Efendim bir köle azadet deniyor. Sadaka ver deniyor mesela. ya Burada da tevbe edeceksin zaten pişman olup bir daha yapmamak üzere. Ama velakin bir de fakir muhtaç madem sen bir günaha düştün, harama düştün orada da bir fakir ekmek yesin. Sevaplansın diye sana da sadaka vermen emrediliyor. Bu şimdi günaha teşvik midir? Haşa. He? O zaman ne olacak? Efendim diğer meselelerde de böyle şeyler var. Yeminde de var. Değil mi? Yemin edcen tutsun. Hafz oymanın yeminizi tutun. E, tutamıyorum bozacağım. O, o fakir yedir. Yahut giydir ya da köle azat et diyor hati kerime'de. Fe kefa'al tuta mahşaratil mesakine. Min abşat şimdi bu Allah'ın bunu buyurması Kur'an'da. Yani yeminin işinize göre lastik gibi istediğiniz yerde bozun mu demektir bu şimdi? Ama oldu ki bozdun, Kefaretin ne seni, seni ne temizler, ne paklar, bunu demek böyle benim adıma yemin et işine gelmence de boz. Bu demek değil ki, anladın bildin mi yani, ama bir şey ya başına gelen de nasıl kurtulacak, ümitsiz olmasın. Bu ayrı bu ayrı bir şey, onun için bu adamları dinlerseniz sizi o kadar bu işleri basitleştirirler, o kadar normal gösterirler. Böyle ayetleri, hadisleri, Emevi fıkhı, bilmem ne, 20 rekat teravih, Emevi dini böyle bütün dini size sanki Allah dinini korumamış, Kur'an'ı sünneti koruyamamış, kıyamete kadar bu din gelemeden bozulmuş. 1400 senede de bozuk gelmiş. 1400'de bozuk gelmiş. Şimdi bu naylon müçtehitleri Allah göndermiş. Dinimizi bize düzeltmeye gelmişler. Kendisi cumaya gitmiyor herif. Cuma ezanında, canlı yayında. Üç cuma gitmiyor. E şimdi ne üçü ne beşi. Cumaya gitmeyen adam müstehit olmuş. E tabi müstehit olursan cumaya gitmemenin de bir fetvası vardır. Niye? Şimdi fetva şu. Hoca Efendi, sen bilmediğin işler var. Buyur. Şimdi eğer millete faydan daha fazla oluyorsa cumadan eftaldir. <gülüyor> fetva da bu. Televizyonda konuşuyorsun. E bir saat evvel konuş, ezanda bırak. Yok, biri de bana soruyor ki, stüdyoda kılıyorlar belki reklam arasında. <gülüyor> biri bana öyle dedi bir tane, bir adamın biri. Ya Hoca ben de tam da Cuma yazana yaklaştı. Ben de bir işim var orada. İşim var derken yani, sağlık sorunlarımdan gitmişim dedi. Ya dedi, camide biraz uzaktan dedi. Ha burada kıldır bize daha dedi. Bakalım, orada sana kıldıracağım da. Hutbe bir sandalyeye çıkarsın. <gülüyor> sandalyeye bu ayakta da okurum. Ama millete genel izin lazım. Burası senin dükkanın. Gelen geçen kapıdan girebiliyor mu? Giremiyor. Nasıl olacak cuma? Yani millet böyle. Şimdi bunu da öyle zannediyor diyor. Ki, acaba diyor reklam arasında diyor arkaya gider mi? E, cuma tek tekkilmaz yani bir eski başvekillerden biri bile çok dindar adam falan. Hayatta halbuki annesecdiye değmemiş. Hiç cumayı kaçırmaz o diyor. Nasıl diyor? Hep diyor, o saatte mutlaka evde giderdi, cumasını kılardı diyor. E yani şimdi böyle insanlar var. Bu memlekede cumanın şartını bilmezsen de bu adam E bu adamlar fetva veriyor, bu adamlar dinleniyor. On sonrasında ayet hadis, ne yapacaksın? Helak olursun. Önüne gelenden fetva alınmaz. Şimdi... Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem biraz şey e, Yüzü değişti. Onlar da üzüldüler fakat diyorlar biz üzüldük çıktık yanından huzurundan gidiyoruz tabir kapıdan çıkarken birisi hediye süt getirdi Biz de giderken öyle baktım arkamızdan bir adam göndermiş bize de süt göndermiş gördüler kapıda diye onlar da içsin diye Orada bana anlattık ki bize kızmamış diyorlar kızmaz ama mesele nedir düşmanı dinlememek yani sizde ne bilgi var bu hususta Tevrat'ta ne yazıyor İncil'de ne yazıyor bir tane adam İmanlı gittiyse Allah rahmet etsin. Sonunu bilmiyorum. Yani İzmit'e falan vaza giderken böyle bir grup galericilerdi. Onlar da 25 senelik kişi. Şey bir adamdı, şen şakrak bir adamdı. İşte hocam ben ne var dedi, sahaflara bir Tevrat ısmarladım dedi. Hala gelmedi falan. <gülüyor> Dedim Kur'an'ı bitirdin mi? Yo. Herhalde şey iniş sırasına göre geriden başlıyor. Adem Aleyhisselam o suhufunu da sahaflarda bulabilmedi herhalde. Bir de suhuf ısmarla da kim bulacak? Antika'ya girmiş. <gülüyor> sahaflarda suhuf olabilir yani. yani Kur'an geldi de, ha? Hepsi hükümsüz. Haram. Tevrat İncil okumak haram. Allah Allah. Yahudi Hristiyanlar sapıttı gibi. Şimdi sapıtacaksınız buyurun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Em tehabbukun entum kematefeket levd Aman. Ve seluneka anil Sana hayızdan soruyorlar. Şimdi anladınız mı soruyu kim sordu? Niye sordular işte evde kadını tutalım mı, dışarı mı atmak lazım falan falan. Kul habibim söyleyin. Hüve hayız nedir? Ezen bir eziyettir. Ne deme eziyettir? Sahibine zorluk verir, yakındakine sıkıntı verir. E, tabii ki kan gören insan yani e, hayız gören diyelim insan e, güç kaybeder, e, biraz sinirsel e, siniri bozulur. Hassaslığı artar, duygusallığı artar, değil mi? O halde biraz da insan idare edecek hanımını. Ondan sonra, sonra bazı kadınların çoğunda da demir ve eksikliği falan kansızlık çok olur bu noktada. Bundan dolayı tabii kan kaybı olduğu günlerde biraz vitaminsiz ve gıdasız da kalır. Hatta yediğinden o kanı temin edemeyecek durumdaysa güçsüz olur. Yani beni de şey yapmayın şimdi, tıp dersine başlatmayın şimdi. Evet. Ne olacak o zaman? Bu Allah'ın bir takdiridir onlar hakkında. Bir sorun yok. Ama kadın eğer hayızdan temizlenip kustunu alırsa ama namazı gözlüyor böyle. Temizlenir temizlenmez. Namazın kazası yok biliyorsunuz. Oruç Ramazan'a çatarsa güne gün kazası var. Namazını kılacak, orucunu tutacak. O arada da her namaz vaktinde ne yapar? Yine efendim e, abdest alır. Yani temizlenir, seccadeye oturur. Bir namaz kılacak kadar Hani farz değil, vacip değil. Yani hassas insanlar, takva insanları konuşuyorum. O vakitte, Sübhanallahü ve Elhamdülillah ve la ilahe illallahü, Allah'a Allah okur, salavat-ı şerife okur, la havle ve la kuvvete illa, illa Zikirlerine de besmele çeker, zikirlerine de devam eder. Yani hepten hayız oldukça sonra Bismillah bile demeyecek mi bu? Allah adını anmayacak. Kur'an okuyamaz. Kur'an dinleyebilir. Vaat sohbetti diyebilir. Ve bu zikirlerle meşgul olabilir. Eğer diyor bu şekil olursa hayızından temizlendiği anda anasından doğmuş gibi günahlarından temizlenir. Böyle de kadınların her ay temizliği var. Günahlardan temizlik manasına. Bizim o da yok. Onun için yine bunlar paçayı kurtarır bir şekilde. Ama mesele Müslüman dindar olması yani. Namazı iple çekmesi ya işte bir hemen yıkansam da temizlenir temizlenmez namaza başlasam falan. İşte bu onun bütün namazlara aynı sevabı yazılıyor ona bir yok ki Allah kimi kimden eksik etmiş şimdi o zaman vazife nedir? fe tezilün nisa fil mahidiy hayız halinde kadınlardan uzaktırın. uzak durun uzak durun ama bunun manası nedir? eline değme yanına yatma sofraya oturtma değil ilişkiye girmeyin çünkü ilerisinden anlaşılıyor ve la onlara sakın yaklaşmayın hatta turn temizleninceye kadar. Şimdi ne anlamadık ya? Anlarsın dur. Feyza her ne tertemiz oldukları zaman gusül aldıkları zaman fetu onlara gelin. Yani buradaki mana cemaat din birleşin. Çünkü neden? Gelin min hayfe barakumullah. Allah'ın emrettiği yerden gelin. Şimdi öbür türlü bu demeseydi bunu buyurmasaydı onlara gelin. E gelin de Şimdi temizlendi ya tamam sağından gel soldan dur polislik mi yapacağız burada? O zaman bunun manası ne de ilişki. Çünkü neden? Normalde yanına gelmekte sağ sol efendim yasak var mı? <gülüyor> Yok. O zaman bunun manası her ne? ilişki. Nereden ilişkiye gelin? Min hayze merakumullah. Allah'ın size emrettiği yerden gelin. Ya hocam hani bunu da tam anlamadık şimdi işte karıştıracaklar ha var ya. O zaman altındaki aleti de okutacaksın bana şimdi. Ben onu okuma niyetinde değildim ama Nisa'ukum harfüllekum Kadınlar sizin ekin tarlanızdır. Fe etü harfikum Ekin tarlanıza gelin. Makattan çocuk olur mu? O zaman nereden çocuk olacaksa oradan gelen. Emrettiği yer nereymiş? Efendim döl yatağıymış. Anladın mı? Döl yatağı. Fakat dimi uleyen kendinize de hayırlı bir evlat takdim edin. Yani çocuk yapmaya çalışın. Ne demek bu? Yani çocuk isteyin yani. Çocuk olmasına mani işler yapmayın. Ama tabii hastalık olur şu olur. Onlara televizyonda anlattım fetvalar var. Yani korunmanın da fetvası var ama e, evlilikten gaye ümmeti Muhammed'e e, sallallahu aleyhi ve sellem nefer ve fert yetiştirmektir. Fakat dimi uleyen Fuşum? Allah'tan sakının, haramlarından sakının Siz ona kavuşacaksınız Bunu böylece bilin Huzuruna çıkacaksınız Onun için hayz halinde kadınlara Yaklaşmayın Allah sizi görüyor Ters ilişkiyi makattan ilişkiye girmeyin Rabbiniz size kasap eder Bu livatadır Küçük livatadır Yani erkek erkeğe olanın sınıfındandır Ve lanet sebeptir melundur buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem melunun lanetlenmiştir men ete haizan bir kadınla ilişkiye giren evimraeten fî duburiha ya bir kadınla yani tabi yine hanım olmasa zaten zinadır yani hanımıyla makattan ilişkiye giren lanete çarpılmıştır evet yine hadis şerifte ne buyuruyor şimdi bakalım? İbn Ebi Şeybe Ahmed İbn Abdülabb İbn Ümeyye Tirmizi ne sahibi Necmi Mecbi Beykî Ebu Hüreyra radıyallahu anh, O da Rasulullah'tan sallallahu aleyhi <gülüyor> ve sellem. <gülüyor> Men te hayzan ev kayninen fekat kefera ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Hayızlı bir kadınla ilişkiye giren yahut ters ilişkiye giren temiz zamanda da olsa ters ilişkiye yani makattan ilişkiye girse yahut da kayıptan e, haber veren kahinlere gitse Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem indirdiği dine kitaba küfretmiş olur. Çok da büyük tehdit var, hadis sahiptir. Yalnız burada şunu beyan edelim, hayızlıyken e, cima etmeye helal inanırsa kafir olur. Haram bilip de haram bilip de düştüyse buna kafir olmaz. Büyük günahkar olur falcıya gitmek de böyledir yani anlatabildim yaptığını günah bilse kafir olmaz hiçbir zaman ehli sünnete göre ama helal bilse kafir olur bunlar önemli meseleler şimdi innallaha bu tevvabin ama e, geldi başınıza böyle bir iş diyelim tövbe edin Allah çok tövbe edenleri sever çok tövbe eden ne demek He? Çok, günah çok günah işleyen demek Allah çok günah diyenleri sever mi oluyor bu şimdi? Ya çok günah işlemeyen birini göster Herkes makamına göre Günahtadır Peygamber olmadığı sürece Onun için mühim olan günahta ısrarcı Olmamaktır hemen peşine Pişman olup tevbe etmek Allah çok tövbe edenleri sever Ve yuhubbilmuttahhirin çok temiz duranları sever. Eteğini temiz tutanları işte hayızlı kadına ile ilişkiden, ters ilişkiden böyle. temiz duranları, nezih insanları sever. Evet. Bundan dolayıdır ki Etta ibu binezzem kemellâ zembe Günahından tevbe eden hiç günahı yok gibidir. Ve Allah habbeallâhu habden lebezzurruhu zembe Allah bir kulunu severse günahı ona zarar vermez. Ne demek o? O adam da diyor, beni Allah seviyor, onun için ben her şeyi yaparım. Olur mu öyle şey? Günah ona zarar vermesi demek, ona tevbe nasip eder. O tevbesiz durmadığı için günahının zararı olmaz. Çünkü hemen pişman olur. Bu ayeti okudu sallallahu aleyhi ve sellem. Dediler, ya Resulallah, tevbenin alameti nedir? Pişman olmaktır. diye. Zaten pişman olsa, dilinden estağfurullah demese bile tevbe yerine gel. Nasuh tevbesi, kitabı hazırlayacağız, hazırlayacağız, bayağı da uzadı. Uğraşıyorum da, benimle de uğraşıyorlar. Oğlum şu vakitlerim biraz şey. Dua de şu kitapları da çıkaralım inşallah. i̇bn bir Ebi Şeybet, Tirmizi i̇bn o Tevbe-i Nasuh'ta çok ilim bulacaksınız. Çok ilim bulacaksınız. Küllü <gülüyor> beni Adem'e hatta, ve hayrul hattâ i'net tevvâ. Adem Ademoğullarının hepsi çok Adem oğlu musun? Evet. Bana anlatma. Peygamber sen söyle. Peygamber değil misin? Bana anlatma. Adem olan hepsi çok hatalıdır. Ve hayırlı hatta'in çok hata edenlerin en hayırları kimdir? Et Ettevvabun, çok tövbe edenlerdir. Evet. Şimdi burada bir mesele kaldı. Onu da dergi vermediniz. Ne dergi var? Ne nişan var? Hiçbir kitap yok. Korunmuştur çıktı mı? O da çıkmadı mübarek. Allah Allah. E millet bana soruyor sonra ben şey duruma düşmeyeyim. Bir mesele var, o da nedir? E, hayızlı durumdaki bir kadın, ha burada bir şey söylüyor, o da güzel. Bir erkek, koca, hanımı haramdan sakınıyor mu? Namussuzluktan sakınıyor mu? Zinadan sakınıyor mu? Yabancı erkeklere sakınıyor mu? diyor. Bunu anlamak isteyen, Şimdi zaten tabii işte dinleme çıktı, arkasına tep müfettiş tutuyorlar parayına. Ondan sonra ne bileyim şimdi mesaj, bir mesajlarını aldım böyle, erkeklerle nattışmış mesaj. Bu adam şu bölünüyor. Yani baya şimdi bir şey çıktı yani yol. Hep gayrimesru işte ama ne? Eskiden tabii bu imkanlar yoktu. Hal böyle olunca. Gizli kamera çıktı. Koyuyor eve. Böyle çok şüphelenen oluyor yani karısından, kocasından. Ekseni kadınlar şüpheleniyor kocalarından. Bazı kadınlar da yanlış yapıyor. Komşularıyla şunlarla bunlarla. Allah muhafaza ya Rabbi. Bir koca diyor hanımının haramdan sakındığını veya sakınmadığını bilmek isterse hayız halinde ilişkiden sakınıyor mu sakınmıyor mu ona baksın diyor. Gecenin karanlığında kapalı kapılar ardında yorganın altında haramdan sakınıyorsa sokakta daha iyi sakınıyordur diye. Anladın mı? Haramdan sakınmamak bir larçlıktır, bir bolluktur yani. O bolluk varsa o bolluk tehlike arz eder. Onun için herkes haramdan sakınmalıdır. İlla hayiz meselesi de değil. Oruçluyken cimhanedir. Her haramdır. İşte Ramazan günü savura kadar durup da Savurdan sonra kudurursa ne oluyor? Dedi ya bizim dedikarı dedi, dedi savura kadar durur durur dedi hoca Efendi Efendiden duydum ben bunları ya. Bana da diyorlar sen bu kadar hikayeyi nereden biliyorsun? Ya ben ben televizyon seyredip komedileri seyretmiyorum ki. Siz de hemen Allah Allah falan. Yani ediyorum size dinledim ben bunu? Birisi geldi efendi hazretleri çok dünya kadar insan ona durumunu anlattığı için böyle hiçbir yerde duyamayacağın işler ona intikal ederdi. Çok ilginç şeyler ama, acayip acayip işler, la havle ve la kuvvete Neler anlattırdı, neler anlattırdı Yani bu televizyonların belaları hakkında, bu kötü filmleri seyretmek hakkında Allah yarabbim Kardeşler bile o seyrederken ne olduğunu da bilmiyorlar Yeni çıktığında bu şeyler Efendim, bu şekilde biz de deneyelim bakalım, kardeş kardeşe kız erkek Bunu adam, gören adam anlatmış gelmiş mesela Orada misafirdim diyor, şeyden çıktım, tuvalete giriyor ya mesela, her odada ebeveyn falan olmuyor develce. Giderken baktım, ne yapıyorsunuz falan. İşte tatbikat yapıyoruz. Yani neler anlatır böyle, ilginç şeyler. Allah mafıza buyursun. Ne dedi adam, ya dedi hocaefendi, bizim karı dedi, savura kadar durur, durur, durur savur, ağzımızı bağlarız, kudurur. Hadi ben şimdi istiyorum. lan sen belanı mı istiyorsun? Cehennemi mi istiyorsun? E ne, Geceyi çuvala mı soktun? Ne oldu şimdi? İşte demek istiyorum. İlla haiz meselesi de değil. Ters ilişkide bunun da şeydir. Yani bir insan haramdan sakınmıyorsa e, dışarıda da sakınmaz haramdan. Bu biraz yani istisnaları olan bir kaydedir. Anlatabildim mi? İlla bu böyle iki kere iki dörtte etmez bu işte. Etmez ama hassasiyeti belirtir. Onun için Allah cümlemizin bu konulardaki hassasiyetlerimizi ziyade eylesin. Amin. Amin efendim. Şimdi geldik 45. farza. Haftaya dersi. Efendim ne yaptık şimdi biz? Ne kıldık demin? Hızlı He? Uz namazı nedir o? Muhafaza namazı zannetmeyin sonra. He şimdi onu şey edelim ama Allah bir mani vermezse bana devam edelim. Bir kere kılan... En az üç kere kılacak. en az üç kere kılmazsa karavanaya gitti, atış boşuna. En az üç kere, ha bu arada e, ikinci şey beştir, üçüncü en faziletlisi yedidir. Biz inşallah, Allah bana mani vermezse 7 devam ederim. İnşallah Allah bize bir mani vermezse. Amma ve lakin en azından 3 deriz inşallah, peş peşe yapmak üzere. Bu da bir imkan sağlar. Mesela e, belki ikincide de başlasa onu da üçleme imkanı var. Üçüncüde de başlayanın var, dördüncüde başlayanın var, beşinci de başlayanın var, altıncıda başlayanın yok. Beşinciye kadar başlasa yine üçleme imkanı var. Yalnız araya ara fasıla girmeyecek. Üçü en az peş peşe olmak durumu vardır. Bundan dolayıdır ki i̇bn Abbas Hazretleri'ne atıyor. Resulullah'ın yanındaydık. Sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Ebi Talip geldi. Anam babam sana feda. Kur'an'ı ezberleyemiyorum. Kaçıyor. Aklımdan çıkıyor. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Sana bazı kelimeler öğreteyim. Allah onlarla sana fayda versin. Öğrettiklerine de fayda versin. Öğrendiklerini de Allah göğsünde sabit etsin. Amin. Amin. Buyur ya Resulullah dedi. Öğret dedi. Cuma gecesi olduğu zaman Hangi gece kılınabiliyormuş ancak? ha Cuma olduğun zaman gücün yeterse son üçte birinde yani imsa bir saat iki saat kalarak o saat dua müstecaptarı ama e, gücün yetmezse ortasında ona da gücün yetmezse evvelinde biz nerede kılıyoruz? yani tam da evveli değil ama yedi, akşam beşte oldu iki saat geçiyor ama evveli diyelim ilk üçte bir ama bizimki de oluyor muymuş? Evvelinde. Ne kıl? Fasallar barakat. Dört rekat kıl. Birinci rekatta ne okuyasın? Fatihadan sonra Yasin. İkinci rekatta Duhan soru, Üçüncü rekatta Secde Suresi. Dördüncü rekatta Tebareke Suresi. Namaz bitti. Hamdü senalar yap, övgüler yap. Çok güzel hamd et. Salavat, bana salavat oku, çok güzel salavatlar oku. Diğer peygamberlere de salavat oku. Ben bunların hepsini yaptım. İnanan erkekler ve kadınlar için Geçmiş ölmüş müminler için. Afiste. Sonra bir dua yap. O dua buradadır. Şimdi ben bunu dergiye bilmiyorum. Yazdık mı evvelce? Yarınmadık. Belki yazarsa. Duayı da burada. Ama sureleri ki mezberleyecek de okuyacak? Meselesi var. Bunun üzerine namazın, bunlar namazdan sonra. Bu şimdi diyorum. Ama sureler namazın içinde. Bu duayı da oku. Bunu üç cuma yap. Ya da beş ya da yedi. Allah'ın izniyle icabet olunursun. Beni hak peygamber gönderen Allah'a yemin ederim ki hangi Müslüman bunu yaptıysa hiçbir mümini şaşmaz hiçbir mümini şaşmamıştır İbn Abbas diyor ki 5 veya 7 Cuma geçmeden Hz. Ali geldi Resulullah s.a.m oturuyorken dedi ya Resulullah ben bu namazı yaptım en az 5 olmuş yaptı evvelce dedi 4-5 ayeti bile hemen unutuyordum Şimdi 40 ayet okuyorum, sanki Kur'an gözümün önünde kaldı. Hiç kaybetmiyorum. Hadis duyuyordum, tekrar ediyorum, hemen unutuyordum. Şimdi bu kadar hadis duysam, bir tanesini bile unutmuyorum. Harfini bile kaybetmiyorum. Resulullah s.a.v. buyurdu ki, Ey Hasan'ın babası, Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki sen itikatlı bir müminsin. Yani benim sözüme, hadisime inandın, amel ettin, bak gördündü. Şimdi bütün bu meselelerde şart evvela nedir? İtikattır. Bir insan ya bu hoca da bizi kaç saat ayakta tuttu ama boşuna mı duruyoruz? Ne oluyoruz belli değil diye şüphelenen adamın burada bir nasibi yoktur. Hadis-i Şerif'in kaynağı nedir? Tirmizi'ydir. Tirmizi'yi kütübü şiddetlendir ve bu hadiste amel etmiş. İnşallah Allah amel etmeyi nasip etsin. Evvelce biz bir böyle amel etmiştik değil mi? Ondan sonra diyorlar, hoca diyorlar bu hafızayı nereden buluyorsun? Senin bu kafan nasıl çalışıyor? Unutmuyor musun? Şunu yapıyor musun? Bunu yapıyor musun? Halbuki hıfız namazı diye bir şey var. Dua diye bir şey var. Biz evvelce bunu yaptık. Hiç mesela onu düşünen şeyden yok. Hep böyle genetik, menetik bilmem ne. Kaç sene emdin? Anandan öyle ya şimdi. Millet böyle bir şeylerle uğraşıyor. Ya şunu yap şaşmayacak inşallah. Evet. Bunlara amel edeceğiz. Şimdi son çıkan kitabımız neydi? Nişan ve nikah kamıydı. Burada, he? Buyur. Ha bu da çıktı, öyle mi? Tamam. Şimdi nikahla ilgili nişanı anlattın mı size? Bablarını, başlıklarını. Nereye geldik? Nikah meselesi. Şu kitabı mutlaka okursanız ben size diyorum? Nişan, nikah kamı, bana ne deme. Şu kitabı okursan imanını kurtarırsın. Çoklarının helal yaptığına haram deyip gavur olanlar var. Haram yaptığına helal diyenler var. Şu kitabı mutlaka okuyun. Nikahın lügat manası bir bölüm. Nikahın meşruiyetinin delilleri bir bölüm. nikah tarifi bir bölüm. Ondan sonra evlenmenin engelleri ne? Genel manada nisbi manada. Hunsa kimdir? Hunsa. Hunsa kim? Erkekliği ve dişilik organı olan. Hunsa'nın nikahı. Hunsa ile evlenilir mi? Bu travestiler ne oluyor bilmiyorum da. Hayır babacığım fıkıh bu ya. Şimdi bundan evlenilir mi? Hunsa'nın nikahı. Bu çok önemli. Burada hiçbir kitapta bulamayacağınız ilimler yazdık. Bu Hunsa'nın müşkili var. müşkil olmayanı var. Adam iki tane organı var. Ben şimdi şey olabilir miyim diyor. Ameliyatla mesela bire indirip erkek olacağım veya dişi olacağım. Caiz mi? Değil mi? Hangi şartlarla caiz? Ne meseleler var biliyor musun sen? Ya onları oku şimdi. Nikah akdinde yapılması müstahap olan şeyler. Biz Müslümanız biz burada bunları öğrenmek zorundayız. Böyle Obama gibi eşcinsellere iyi bakın arkadaşlar diye yeni bir kanun çıkartmış şimdi falan. Ebü Şinik Obama eşcinsellere ne siz bakın. İslam zaten bakıyor. İslam gerekeni yapıyor. İslam zaten ona tıp ben e, doktora mı gidilecek, ameliyata müsaade mi? Bunların hepsini evlenmesine bile İslam çözüm getirmiş. Çözüm getirmiş ya. Sen öyle bir şey olur mu? Sen neye bakıyorsun? Siz eşcinsel olarak kalın, biz de size hoş bakalım. Böyle bir saçmalık olur mu? Ona tedavi yap. Hormonlarıyla ilgili, ameliyatlarla ilgili, ortamla ilgili. Yani sen onun iyiliğini istiyorsun öyle yapacaksın. Yoksa sen kal bu işte. O iyilik değil ki. Koya bunların verdiği özgürlük, onu ona tedavi yapmamak şey mi olur? Bunların kolay yolları var. Nikah akdinde yapılması müstahap olan şeyler. Düğünlerde yapılan yanlışlıklar. Nasıl düğünler? Rum Ermeni düğününe dönmüş. Düğünlerde yapılan yanlışlıklar. Acayip bilimler var burada biliyor musun? Kaç sayfalarca gidiyor. Nikahın hükmü, nikah akdinin rüknü, nikahın şartları, inhikac şartları, sıhhat şartları. Bunlar hepsi ayrı bölümler. Nikah şahitliğinde aranacak vasıflar. İki şahitle kıyılan nikahın gizli sayılmayacağı, nikahın geçerlilik şartları, evliliğin ba lüzum yani bağlayıcılık şartları, denklik. Hani aldığın kız, adam veya verildiği kız, kızın verildiği adam, denk mi? Denk. Ne demek bu denk? Nerede denklik aranıyor? Denklik olmazsa ana baba bozdurabiliyor mu? Bunlar çok önemli meseleler. Çünkü kız kaçıyor, denge olmayan birine sonra ana baba, nikah kıydık diyor. E ee, ana babada böyle bakıyor, Ana zurnacıya gitmiş. ter yani kızı derler, kendi başına bıraksın ya davulcu ya zurnacıya gitmiş. Şimdi zurnacıya gitse de iyi, bazı zurnacılar var. Yine karıya bakar. Böyle adam zannederse karıyı satar. Böyle namussuz insanlar da var. E şimdi, denklik, hangi şartlarda aranıyor? Denklikle ilgili mesele velayet. velisi kimdir? Kızın velisi kim sayılıyor? Şafii'de biliyorsunuz, veli olmadan nikah olmuyor mesela. Evlilikte, velilerin öncelikse ayrı bunu hep başlıkları okuyorum başlıkları evlilikte vekalet vekil ediyorsun beni evlendir gidiyor senin adın nikahla ilgili meseleler müt'a nikahı haramdır Şihan'ın yaptığı müt'a ne demek ama şimdi bizim millet her şeye müt'a diyor olur mu öyle müt'a nikahı? iki şahitler adam nikah kıymış sürede koymamış bir günlük iki günlük dememiş bu müt'a nikahı olur mu şimdi? Yani benim haberim yok onun için müt'a nikahı oldu diyor senin haberin olacak diye hadis yok ki. İki şahitten kıymış. Mütah nikah. Bir müddetle sınırlı nikah. Demiş ki efendim bir haftalığına senden nikahlanıyor. Bunun durumu ne olur şimdi? Bu müta mı değil mi? Şartlı kıylan nikah. Şartlar koyulmuş mesela. Bazı şartlar uygun şart var. Uygun olmayan şartlar var. Mesela kadın nikahıta şart koşuyor. Nedir? Benle cima yapmaman şartıyla. Ne yapacağım seni o zaman? Masrafa değmez. <gülüyor> yani böyle bir şart İslam'da geçerli midir? E değil. Ama ba öyle şartlar var. Saçma sapan şartlar koyar. Ha beni boşamaman şartı koyar. Bu ayrı bir şey. Yani geçerli şart var. Saçma sapan şart var. Talak hakkının kadına verilmesi. Yani kadın diyor ki belki diyor sen beni bırakırsın gidersin ben perişan olurum. Baktım sen yanlış yapıyorsun bir şey yapıyorsun Ben de seni boşayabileyim. Verilebilir mi bu hak kadına? Verilebilir. Valla verilebilir ama <gülüyor> çok sürmez. <gülüyor> Şartel atar. Erkek çok sabreder, kadın çok sabreder. Ama kadın diyor ki bu hakkı almazsam evet demeyeceğim diyor. Kadının bu hakkı var mı İslam'da? Var. Bunları güzelce tek tek okumanız lazım. Ama işte bu işlerin de dolan başları da var. Eğer kadına adam dersek ama bu kadını, hakkın kadına verilmesi adam boşayamaz demek Değil. Adamda zaten boşama hakkı var Allah'tan verilmiş. Bu kadına da özel bir şey erkek veriyor. O demek. Her yani erkek de isterse boşan. Ama kadın da boşanabiliyor o zaman. Ama onun da uyanıklıkları var. Onları burada okuyun. Kadın da zavallı tamam aldım zanneder hakkı. Halbuki, tamam verdim demekle olmaz. Verdin deyince o mecliste geçerlidir. Her istediğim zaman boşayabileceğim lafını, her istediğim zamanı koymazsan, oradan kalktın mı, Gitti. Ya hoca bu işi sırrı vermeseydin ya. Biz böyle yutturacaktık işi. Sen şimdi, e ben de ben hainlik yapamam. Kadın da İslamiyeti doğru anlasın, erkek de doğru anlasın. Herkes hakkını bilsin, hakkına sahip çıksın. İslam böyle bir dindir. Anladınız mı? Bu da ikinci bölümün başlıklarıydı. E, bu kitap herkese ulaştırılacak. Ben sana diyorum, fıkıh değil bu. İmanınızı kurtaracak konular var. Yoksa çok meselede helal aram diyorsunuz, kafadan atıyorsunuz, dinden çıkıyorsunuz. Ben size doğruyu konuşuyorum. Bir de ne çıkmış şimdi? Efendim ayın 13'ünden itibaren koru korunmuş sır Arifan şubelerinden temin edilebilecek. Ayın aralığın 13'ünden sonra korunmuş sır çok soruluyor. Bunu da duyurmuş oluyoruz. Gelen bilgi dahilinde. Artık onu oraya diyeceksiniz yine. Ben o işlere direkt bakmıyorum. Ama velakin söyleyelim. İnşallah telefonlara bakarlar, ulaşılır. İnşallah. Ben ne yapayım? E şimdi bir de ben de bu işlere girersem, o zaman olmaz. Vazgeçim. Kim yapacak o zaman? <gülüyor> 99 soruda namaz. Ben takriz yazdım. Sorular ve cevaplarıyla namaz fıkhı takriz de yazdım namaz bizim en mühim meselemiz dinimizin direği olduğuna göre bizim millet de sorulu cevaplıyı daha biraz anlıyor sorulu cevaplı olarak bunda benim takrizim de burada var Fıkıhçı hoca efendilerimizin efendim hazırlıkladıkları çok güzel ilimler bulursunuz inşallah bunu da böyle lokum gibi böyle yutun böyle ezberleyin namazla ilgili ne kadar ehl sünnet fıkıh eseri bulsanız okuyun inşallah rahman. bunu niye verdirin şimdi bana? harama yorucunu diyeyim diye mi? He? İçinde not yok. Harama yorucunu diyorum kaç defa, üç gün Perşembe, Cuma Cumartesi, bir rivayet dokuz yüz sene ibadet cevabı olduğunu söylüyorum. On üç, on dört, on beş oruçlarını söylüyoruz. Ayın on üçü geliyor, geçti ama bu. muharemi kaçı? Bugün on üç, yarın mı on üç? On üç geçti o zaman. Yani on dört, on beş bunlar tek de tutulabilirler endim 10.000 sene cevaplar 30 bin sene, var, otuz bin sene var. yani 12 gün yarın orucu 30 bin senelik oruca denk 13. öbür günün orucu yüz bin senelik oruca denk Cebral böyle haber verdi diyor Yani bu tabii hem Muharrem ayı hem de 13 14 15 Ean Biz oruçlar Perşembe cuma cumartesiler ne zamana kadar Muharrem bitene kadar 900 sene kazandırıyor Muharrem bittikten sonra dacepe kadar bir daha yok Rabbim amele muvaffak eyle. Efendim şey geldi mi, takvimler işi? Takvimler şey geldi mi poşetler? Hazırladın kapıdan? Tamam, şimdi o takvimler çıkartılmıştı. Ee, efendim, e, Fadıl abiimiz Allah selamet versin, işlerini rast getirsin, kapris koldun. Ee, o da bu takvimleri de yani hediye yapılsın bizim adımıza dedi bir poşetle içerisinde dışarıda size takvimler yani Rasulullah sahasının kabri şerifinin olduğu o efendim e, böyle size poşet içerisinde hediye dağıtılacak inşallah bir sorun yok yani para yok ya para yok ha hediye dedim mi hoca ne verirsen alırız diyorsunuz zaten sorun kalmamıştır ilan alüzüm yoktur zaten ben demesem de kapıdan alırsın ne veriyorsun ha ver mühim değil zehirli mantar olsa Hastanede görüşürüz, ne yapalım? Ama biz size Rasulullah'ın kabr şerifini bastık. İnşallah bu hediye de size ulaşsın. Arifan dergisindeki ilimlere vakit biraz kalmadı. Muhteşem ilimler var. Allah amele muvaffak eyle. Haftaya da biraz dergideki ilimlerden bahsederiz inşallah. Amin. Sübhane Rabbin aleyhile alemin ve elhamdülillah Rabbin alemin. Salatu ve selamü la seyyidil mursalil muhammedin ve aile aleyhine sahibi ecma'in. Allahümme inna ne selluke el Ne'ûzübike minel nâr. Allahümünâ se'elüke ridâke vel jennâ. Ne'ûzübike minsekatuke vel nâr. el jennâ. Ve ma'a karrab eyle ya min kavlimu amel. Ve ne'ûzübike minel nâr. Ve ma'a karrab eyle ya min kavlimu Amin. Allahümünâ se'elüke minkhayr mâ se'eleke muhammed. Sallâllâhu te'alâ aleyhi ve sellem. Ve ne'ûzübike minşerim es'te'âdike min nebiyyüke muhammed. Sallâllâhu te'alâ aleyhi ve sell ve la havle ve la kuvvete illa billahi l-aliyyil azim. Amin. Allahümün nâ neselüke minel khayri kulli acilî ve acilî ma alimna min ma alimna alam. Ve ne'udhu buke minel kulli acilî ve acilî ma alimna min ma alimna alam. Allahümme ma qadaytel nam rashada. Allahümme rabbena atinam lennuke rahmeten ve rashada. Allahümme rabbena atinam lennan nuruna ala kulli qadir. Ya arhamen rahimine, ya arhamen rahimine, ya arhamen rahimine Gecemizi mübarek eyle Bulunduğumuz Muharrem ayı hürmetine Mallarımızı, canlarımızı, ırzlarımızı Düşmanlarımıza ve zalimlere haram eyle Dokunulmaz eyle Ya Rabbi ehli sünneti dünya üzerinde ve vatanımızda zulme uğramaktan muhafaza eyle Vatanımızı, işten vatanlarını, iş savaştan, dış savaştan muhafaza eyle Suriye'deki mazlum ehli sünneti acil Ankara'yı bir zaman halâs ile Dünya neresinde zulme uğramış Müslümanlar varsa esir kamplarında nezaretlerde haksız yere zulme uğrayanların hepsini halâs ile evet. Ya evet. Rabbel alemin ve ya hayran ve ya hayran Fatihan. Özellikle bu fakirin düşmanları var çok. Bunların şerrinden bizi muhafaza eyle. Evet. İftiralardan muhafaza eyle. Evet. Irza tasaddilerden bizi muhafaza eyle. Evet. Ya Rab sen fazl-ı El Sünnet'e karşı ve ehli İslam'a karşı Müslümanları izmek, üzmek için, boyunlarını bükmek için böyle tertipler, hileler, planlar kuranları kahreyle mahvel. Amin. Helak eyle lanet eyle, Ya Her hususta hakkı izhar eyle. Amin. Hak neyse meydana çıkmasına nasip beyle, Hakkın meydana çıkmasına yardım edenlere yardım eyle. Amin. Batıla çalışanların faaliyetlerini iptal eyle. Amin diye dilleri narin, cihiminden azade ile. Ya Rabbi Alamin, ve Canımızı, özümüzü, hepimiz sana emanet ettik, sen muhafaza et. Ailelerimizde, çocuklarımızda, mallarımızı da zayi olmayan sana emanet ettik, sen muhafaza Ya Rabbi. Bize şer uğratma Ya Rabbi. Bela musibet dokundurma Ya Rabbi. Nazarlardan, sihirlerden, cin şerinden, insan şerinden, insan şeytanlar şerinden, hifzu emin eyle Ya Rabbi. Sen bize fazluken keremle ya Rabbi e alim ve ya gayr nasirin. Yüzümüzün suyunu döktürecek, bizi zelil edecek, bizi hakır edecek, düşvaya edecek. Musibetler gönderme ya Rabbi. Dünyanın rezilliğinden, ahiretin azabından muhafaza eyle ya Rabbi. Her işi de akıbetlerimizi güzel eyle. İki cihan rezilliğinden, azaplarından bizi muhafaza eyle ya Rabbi alim. Fazluken annem gözünde ameliyat oldu. Acil şifalar ihsan eyle. Ya Rabana acıma. Hayırlı uzun ömürle bize çok dualar yapmasını nasip eyle. Hayırlı yaşayıp da dualar yapmasıyla bizi metalandır. Ya Rabbel'e alim. Ve ya hayran nasırin. İçimizdeki bütün hastalarımıza acil şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza edalar yapıştığınız. Ya Rabbel'e alim. Ne hayırlı muratlarımız varsa. Cuma gecesi hürmetine, kılınan hüfuz duası hürmetine, namazı hürmetine, okunan süveri celil hürmetine, Dugan suresini okuttun, dinlettin. Ya Rabbel'e alim. 70 bin meleği sabaha kadar günahlarımız için istiğbara muvaffak e Bizi sabaha hadis-i şerifte vaat ettiğin üzere Duhan Suresi cuma gecesi okuyalım. Sabaha aff olarak çıkmış eyle ya Rabbela. Hayırlı uzun ömürle Fitnelerden muhafaza eyle. Allah. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Allahümme. Allah. Sallı ve selim ve barik Allah. ala seyyidina Allah. Muhammedin nebiyil ummi. Allah. El habibil alil kadri Allah. El azimil وعلى آله وصحبه الصلاه والسلام الصلاه والسلام عليك يا رسول الله صلاه والسلام عليك يا حبيب الله صلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون فسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الى شرف النبي صلى الله عليه وعلى اصحابه شيخنا روح روحنا امام نافع ابو ve cemaat Bu hafta inşallah Şifa Şerif dersi olacak. Saat üçte ikindi namazına duruluyor. Saat üçte ikindi namazında cemaatle kılınıp peşine Şifa Şerif dersimiz inşallah Rabbim engelleri izale eylesin. Yardımcıları ziyade eylesin. Bizi sizden sizi bizden mahrum etmesin. Amin.